Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla programı ile huzurlarınızdayız. İlmi Al Alegül TV adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail'a fıkıh kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin inşallah. bize inşallah. Amin. Hocam ilk sorumuz... Tam ilmihalde hanefi olan kişide diş dolgusu veya kaplama olursa gusülde ağzın içi yıkanması farz olduğu için gusül abdesti geçmiyor diye yazıyor. Geçmesi için şafi veya maliki mezhebine taklit yapman gerektiği yazıyor. Yani gusülde abdeste namaza taklit yapman gerektiği yazıyor. Bu ne kadar doğrudur diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu alaya Resulillah sallallahu taala aleyhi ve sellem ve banu aslında biz bu suali defalarca farklı platformlarda farklı programlarımızda dillendirmiştik, evet. cevap vermiştik. ama tekrardan gündeme gelen bir mesele ki maalesef bunu belli bir kesim devamlı dillendiriyor. bunun üzerine insanların zihinlerinin yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor. Meseleye şöyle bakmak gerekir. Yani detaylı izaha girmeyeceğim ama genel olarak şöyle bir izah etmekten de kendimizi geri almamamız gerekir. İslam fıkhında zorluk kaldırılmıştır. Teklif, malayutak yoktur. Yani bir insanın gücü yetmediği bir şekilde onu zorunlu tutmak İslam prensibinde olmayan bir şeydir. Bu bütün mezhepleri bağlayan genel bir kuraldır. İttifak edilmiş olan bir kural, bir kaiden niteliğindedir. Dolayısıyla bir mezhepte eğer bir zorluluk söz konusu varsa o mezhebin kendi kuralıyla bu aşılabilir. Farklı bir mezhebe gitmeye gerekli görmemek lazım. Mesela şöyle baksak. Ebu Hanife Rahimullah'ın döneminde olsaydık ve Ebu Hanife Rahimullah kendince mezhebini yani görüşlerini aktarıyor ve onun böyle bir şey başına gelse bu konuda benden sonra gelecek olan işte i̇mam Şafii'nin görüşüne göre hareket edeyim veya da işte Medine'de bulunan İmam-ı Malik'in görüşüne göre hareket edeyim mi derdi? Yoksa kendi mezhebine göre, kendi fıkhi anlayışına göre buna bir cevap çözümü olurdu Meseleye bir de böyle bakmak evet. gerekir. Çünkü mutlak müştehittir. Ee, yani direktmen Kur'an'dan, hadis-i şeriften hüküm çıkartabilecek ilmi donanıma sahip insanlardır bu zatlar. Rabbim şefaatine cümlemizin ailelisi Anladım. inşallah. Şimdi e, oraya gitmemize gerek yok. Bizim e, klasik kaynaklarımızda bu meseleden bahsedilir. Şöyle bahsedilir. E, bir insanın bir yarası olsa, bir hastalığı olsa ki bu cebiri olarak değerlendirilir ve ısabe dediğimiz kırık çıkıklara bağlanılan bir bez parçası veya alçı, tampon böyle bir durumda altının yıkama hükmünün düşeceği kitaplarımıza meşgürdür. Peki bu noktada bazıları diyor ki efendim diş kaplama bir tedavi değildir. Oysa cebire yani bir sargı ise Tedavidir Dolayısıyla bunu bu şekilde kıyaslamak Uygun değildir Diyen bazı gruplar vardır Aslında net olarak Kitaplarımıza baktığımızda Şu ifadeleri görmemiz mümkün Olmayan bir hastalığın oluşması Var olan bir hastalığın Uzaması Ya yani artması Veya tedavi sürecinin Uzaması Bunlardan herhangi bir tanesi söz konusu olur ise o kimse için bir ihtiyaç, bir zaruret artık oluşmuş. Artık o saatten sonra orayı kapatması, altını yıkama hükmünün düşmesi bu kişi için geçerlidir. Ta ki ne zaman? O cebireye, o beze veya o tampona ihtiyaç kalmayıncaya kadar. E, Şimdi e, diş meselesine baktığımız zaman e, diş kaplama olayı veya dolgu olayı keyfi uygulanan bir olay değil ha bu keyfi olursa tabii ki bu caiz olmaz ayrı bir konu yani bir insanın dişlerinde herhangi bir sağlık açısından bir sıkıntısı yok sadece mücerret görsellilikle alakalı böyle bir şey yapıyorsa ki mesela görebiliyoruz bazı bayanların dişlerine işte değerli taşları taktırması hmm, evet. e, güldüğü zaman orada işte bir e, bir süsün bir zinetin oluşması ya altın Veyahut da böyle özellikle gibi. yani zenginlik nişanesi olarak ki şu anda pek kalmadı taş taktırma var ama altın taktırma pek yok ama daha önceki zamanlarda vardı zenginlik nişanesi olarak dişine altın kaplama yaptırması elbette bunlar keyfi bir uygulama ki bunlar caiz değildir bizim bahsettiğimiz konu bu değil hı hı. Ee, ama yok olması gerekiyor. Bir insan niçin dişçiye gider? Bir ihtiyacından dolayı gider. Evet. Olması gerektiğinden dolayı yapıyorsa bu belki bir tedavi olmasa da hastanın oluşmasına engel için oraya bir şey konulur. Hı hı. Yani siz o kaplamayı yapmasanız, o dolguyu yapmasanız ağrı çekeceksiniz ve bu ağrının neticesinde bir dişinizi kaybedeceksiniz. Evet. Bir uzvunuzu kaybedeceksiniz. Bu uzvun kaybedilmemesi gerek ki bu fonksiyonunun kaybedilmemesi dahi olsa, bunun için alınan bir önlemdir. Dolayısıyla bunun bir tedavi olma şartı yoktur. Kitaplarımızda yani bir aç mesela en basit olarak bir mülteka kitabını açacak olsak bile orada bile bunu görme imkanımız vardır. Olmayan bir hastalığın oluşması, var olan bir hastalığın artması veya tedavi sürecinin uzaması. Üç tanesinden bir tanesi olsa yeterlidir. O kimsenin orayı kapatması, orayı izole etmesi için. Dolayısıyla bu bağlamda bizim Hanefi mezhebinde çıkış yolu olan bir konudur. Yani bir insanın vücudunda bir yara olsa orayı işte bezle bağlasa veya işte dirseğe kırılsa orayı tampon yaptırsa bir altı aldırsa bu durumda belki ha şunu da söyleyelim altına suyun ulaşmasının illa zarar vermesine gerek yoktur. Zarar vermese de eğer o cebire yani o bezi sökmemiz durumunda tekrardan onu bağlamamız mümkün değil ise bağlayabilmemiz için ayrı bir takım insanlara ihtiyaç duyuyorsak hı hı. bu da kişi için bir meşakkat söz konusudur. Yani illaki altına suyun ulaşmasının oraya zarar verme şartı da yoktur. Ama dişte zaten bu söz konusudur. Zaten zarar verecektir. Zarar vermesin diye orayı kaplamaya alınmış veya dolgu yapılmıştır. Dolayısıyla bu keyfi bir uygulama olmaması durumunda burada şu veya bu mezhebi taklit etmeye gerek yok. Hanefi kitaplarında var olan bir meseledir. Böyle bir insan normal abdestini alır. Özellikle Şafii mezhebinin taklidinden niye bahsediliyor? Çünkü boy abdesinde Şafii mezhebine göre ağzın içini yıkanması farz değildir. Hmm. E, dolayısıyla burada işte o mezhebi taklit edelim. Oysa yok bize göre ağzın içi yıkanması farzdır. Ama yıkanması mümkün olan yerleri yıkamak farzdır. Mümkün olmayan yerleri yıkamak farz değil. O farziyet oradan düşmüştür. Hmm. Herhangi bir abdest uzuvlarımızda bir sıkıntının olması söz konusu olduğunda da aynı işlemi biz yapıyoruz. Yani burada şu veya bu mezhebi taklit etmeyi gerekli hiçbir durum yok. Tamamıyla bu insanların kafasını karıştırmaktan öte bir şey değil. Ee, son dönemin e, ilim sahibi olan özellikle e, Muhammed Zahid El Kevseri Rahimullah, keza son Şeyhül İslam olan Mustafa Sabri Efendi hmm. Rahimullah'ın bu konuda fetvaları dahi vardır. Hmm. yazdı kaleme aldıkları diş dolgusuyla alakalı bunun e, Hanefi mezhebine göre herhangi bir sıkıntısının olmadığı e, bu şekilde abdest alan veya boy abdesti alan bir kimsenin namazlarına devam ederken şu veya bu mezhebe niyet etmesinin de gerekli olmadığını açık bir şekilde bu bahsettiğimiz son dönem yani zamanımıza yakın olan bu ilim adamları da bunu açık bir şekilde dillendirmişlerdir. E, yani bu bizim kitaplardan tahrir ettiğimiz bireysel bir meselemiz değil, e, ilmine itimat edilen hatta Arap aleminin dahi kabul etmiş olduğu şahıslardır bu bahsettiğimiz kişiler. Ee, Türk olmalarına rağmen ki Kevser'i düzcelidir. Ee, böyle olmasına rağmen herkesin e, ilmine hürmet ettiği bir zattır. Bunların da bu konuda açık fetvaları vardır. Yazılı olarak fetvaları vardır. O yüzden burada kafamızı karıştıracak bir durum yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. hani Biraz önce de e, değindik. Keyfi bir uygulama, işte bir taş taktırma bu caiz değil. Abdest boğus da engel olur. Abdest değil de guslü engel olur. Çünkü abdest ağzın için yıkamak Hı, farz değildir, sünnettir. Eee veyahut da dişler çürümesin diye veya parlak gözüksün diye özellikle çürümesin değil de parlaklığını muhafaza edebilmek için bir tabakayla kaplanma olayları da vardır. Ya da dümdüz gözükmesi için böyle bir ekstradan bir diş Yapıştırıyorlar mesela yani, yani o şekilde güzel. de olabilir. Bunun gibi yani tamamıyla görselliğe hitap etme Hı -hı. yönünde yapılan işlemler caiz değil. Ama diyelim ki bir insan normalde dişinde sağlık problemi yok idi ama güzel olsun diye veya işte daha beyaz gözüksün diye dişlerini kaplattıracak olsa. E, tabi bunu bu işle işlemi yapması caiz değil bunu bir kere söylememiz gerekir evet. peki hocam ne yapalım şimdi yani ben abdest ve gusül noktasında nasıl hareket edeyim bunları söktürelim mi diyecek olursa burada şöyle bir sıkıntı var Malumunuz dişi kaplayabilmesi için dişi kesmeleri gerekiyor. Evet. Ee, dolayısıyla evet onu kestirmesi iptidada caiz değildi. Yapmaması gereken bir işlemdi ama yaptı bir şekilde ve kaplama oraya yerleştirildi. Bu saatten sonra kaplamayı oradan söktüğümüz zaman artık oranın kaplanması keyfi uygulama olarak değil, mecburi bir uygulama olarak karşımıza gelecektir. Evet. Dolayısıyla yani bir kere yaptırılmışsa caiz olmamakla beraber devam ettirilebilir. Ee, devam ettirilebilir dediğimiz gibi Usul noktasında Hı -hı. sıkıntı olmayacak Çünkü onun oradan sökülmesi Kişiye harici bir e, zarar vereceğinden dolayı Ama dişe takılan pırlantalar için Aynı şeyi söyleme imkanımız yoktur Çünkü onların oradan e, takıl Çıkartılması oraya bir zarar vermeyeceği ifade ediliyor veyahut da dişlerin üzerine kaplama yapılması ee, yani şeffaf bir şeyle ince, bir şeyle, ince bir şeyle kaplıyorlar onun da sökülmesi yani dişi kesmeden bu yapılabiliyor Hı -hı. böyle bir şeyler yapılmışsa elbette bunların kaldırılması gerekir yine bu soruyla alakalı çok sıklıkla gündeme gelen işte bayanların aybaşı halinde Dişliğe gitme mecburiyetleri olsa kaplamada da bir sıkıntı yani yapılması gerekiyor. Temiz olmamaları buna engel olur mu? Hı hı. Burada tabii ihtiyat olarak güzel olarak temizken bunu yapmaları ama yok randevusu o zamana denk geldi. Özellikle devlet hastanesine gidenlerin böyle bir tercih etme hakkı yoktur. Evet. Ee, bu bir meşakkattır, bir zorluktur olacağı için hangi halde ona takılmışsa takılsın hiçbir problem yok. Normal temizlendiği zaman boy abdestini alırlar, namazlarını kılarlar. Şu veya bu mezhebe niyet etme gibi kafalarını bulandıracak bir şeyleri düşünmelerine de gerek kalmayacaktır inşallah. Evet. Evet hocam. Bir diğer sorumuzu hocam. Arapça bilen birisi. Diyelim ki birçok insan bu durumda e, Arapça bilen birisi değilim diyor. Namaz kılacak kadar sureleri biliyoruz. Lakin ezberi okuyoruz. Ne dediğimizi? Kelimesi kelimesini anlayamadan okuyoruz. Burada kıraatlarda yanlış telaffuzlar edersek bilmeden namazımız bozulur mu? Tam anlamıyla telaffuz etmek zorunda mıyız? Şimdi kitaplarımızda bu konu Zelletül Kari namıyla hı hı. başlığı altında incelenmiş olan bir konu. Yani kıraatta vuku bulan hata ve bu hata sebebiyle namazın bozulması. Tabii konuyu aslında Arapça bilmeyle irtibatlandırmış sual eden kardeşimiz aslında mesele bu değildir. Yani nice Araplar vardır ki e, kıraat noktasında sıkıntılı telaffuzlar olabiliyor. Hmm. Yani Zelletül Kari'ye düşebiliyorlar veya Arapçayı bilen kişiler vardır. Ama kıraat noktasında, hurufat noktasında, harfleri çıkarma noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Veyahut da yanılarak harfleri çıkarmada olmasa bile e, okuması gereken, kıraat etmesi gereken ayet-i kerimeyi mana bozdurcasına yanlış bir şekilde okuyabiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla bunu yani illaki Arapça bilmeyle irtibatlandırmak doğru değil. E, peki ne yapmamız gerekir? E, en azından namazımızın sahi olacak kadar, okuduğumuz bazı Kur'an sureleri vardır. İşte Fatiha suresi bunların başında gelir. <gülüyor> evet. Bu sureleri namazımızın sahi olacak şekilde harfleri düzgün bir şekilde, kıraatımızı düzgün bir şekilde yapacak yapacak tarzda bir hoca efendiye okumamız. Bu konuda tasihli huruf görmemiz ee, yani illaki bir talim hocası olacak tarzında değil, bir kıraç olacak şeklinde de değil. En e, edna mertebede namazın sahih olacak, kurtaracak şekilde ne kadarsa bu konuda gayret sarf etmek. Ee, bunu bilen herhangi bir hoca ile karşılıklı bir şekilde, hocam benim şu surelerimi bir dinle bakalım. Ben bunlarla namaz kılıyorum. Namazın bu sureleri bu şekilde okumamla problem olur mu olmaz mı? Mana değişiyor mu değişmiyor mu? Buna göre dinlesinler karşı tarafa. Karşı tarafın verdikleri telkinler doğrusunda kıraatlarını tavsiye etsinler. Yani illaki namazının sahih olabilmesi için okuduğunu anlama şartı yoktur. Evet. Tabi bu güzel olandır. En güzeli budur ama namazın sıhhat şartı ile alakalı bir mesele bu değildir. Yeter ki okuduğu kıraatı düzgün yapabilsin. E, çok büyük bir ilim adamıymış gibi de veyahut da bir karıymış gibi de değil Namazın sayı olacak şekilde edna mertebede kurtarır şeklinde yapabiliyorsa ki yapabilir de bu e, her bir insanın yapabileceği bir şeydir ki şerif, şerif bunu bize teklif etmiştir. Bu konuda gayret sarf etsin, e, dinlesin kendisini, çalışsın. İnşallah e, bu konuda da başka bir sıkıntı olmayacak. Özellikle bunlar da şeyi soruyorlar hocam. Ee, hani birbirine benzeyen harfler mesela he harfi ile ha harfinin e, işte birbirine karıştırılması gibi noktalarda evet, bir Bakın şöyle söyleyeyim. Olabilirim. Buna e, mahreç yakınlığı hmm. da ifade ifade ediliyor olarak e, kullanılıyor. E, mahreç yakınlılığından kaynaklı hata namazı bozar bozmaz mı? Hmm. Bu konu da Hanefi mezhebine göre tartışmalı konulardandır. Hmm. Zelletül kari diye bahsettiğimiz yani kılatta vuku bulan hatalardan bu mesele irdelenir. Evet. Hatta bazı imamlarımız Kur'an-ı Kerim'de onun gibi bir kelime var ise kurtarılı tarafına bakarken diğerleri ise mananın taban tabana bozulup bozulmama yönüyle bakmıştır. Hmm. Ama yani buraya gitmeye gerek yok. Çünkü neticede bu derecede olan bir insanın ezberi çok değildir. Yani evet. namazı kılabileceği birkaç tane sure var. En azından bu sureleri güzel bir şekilde yapabilir. Bu sureleri güzel bir şekilde talimi bir şekilde bir hoca efendinin önüne diz çökerek ehli olan hoca efendinin önüne diz çökerek bunları alması mümkündür bu konuda gayret sarf edelim. Ha, gayretimizi sarf ettik, çalıştık. Bunun haricinde acaba yanlış okumuş olabilir miyim? E, bu konuda yani insan bütün vusunu ortaya koyuyorsa da böyle bir şeyde vuku bulmuşsa ki onu zaten bilmiyordur. O da Mevla Teala Hazretten affını e, talep edecektir inşallah. İnşallah hocam. Ama Şimdi, elimizden gelen gayreti bir sarf etmemiz lazım. Evet. Ortaya koymamız gerekiyor. Yani bunlar da aslında bununla alakalı geçenlerde yine bir e, namaz esnasında bir arkadaşımız şunu sordu. Dedi ki Nasır suresini okuyorum. işte Fesebbi Hamdi diye devam etmem lazım. Ben orada bir dedim diyor. Yani H harfiyle okudum. Aslında Kur'an'a baktım diyor. Şimdi H harfiymiş diyor. Evet. Namazın bozuldu mu bozulmadı mı tereddüt işte mesela. Bu konuyla alakalı işte işte İşte ben özellikle. de bunu diyorum. Yani hmm. e, bu Bildiği halde mesela. Harfinin yer değiştirmesi. Şimdi bu harfleri bilmek ayrı bir konu. Hı -hı. Orada okunurken bunlara dikkat etmesi. Eğer bunu talimli bir şekilde bir hoca efendinin önünde okumuş olsaydı. Hı -hı. E, hani geçe geçe. Çünkü hocaya okuduğun dersi hemen seni geçirmez. Geçirmiyor. Evet. Onun üzerine belki bir hafta, iki hafta. Hı -hı. Hatta bazı hoca efendiler e, bir ay, iki ay sadece subhaneke duasında bile Aynen. bekletebiliyorlar. Ha, belki o derece lazım değil. Hı -hı. Avam için. Evet. Ama bu konuda en azından e, yani işi bilen bir Hoca Efendi'nin önüne diz söküp de şu namaz surelerini Okuyacağı namaz sureleri bellidir zaten. Evet. Bunları bir tasvih edecek olursa ki bu her bir Müslümanın yapması gereken bir şeydir. O zaman bu gibi sıkıntılar zaten hallasan olacaktır inşallah. Evet hocam. Şimdi namazla alakalı geriye dönük kaza namazları olan kardeşlerimizden bir tanesiymiş ki normal namazlarla birlikte kaza namazlarımı da kılacağım. Lakin 3 veya 4 zammı sureden başka bilmiyorum diyor. Misal bugün 12 rekatlık bir öğlen namazında işte bu sureleri en az 3 kez tekrar okumak zorunda kalacağım. Bu namazımı etkiler mi demiş. Yani bütün işte kazalarını Öğün kılacağım. Bu namazını kaç rekat demiş? Ee, yok bugün kılacağım demiş bütün şeyler. Kaza namazlarını demiş. <gülüyor> Onlar hepsi 12 rekat. Evet dekordu. öyle hesabı. Şimdi şöyle bir şey yani e, neticede Kur'an-ı Kerim'de فَقْرَوْمَا تَيَسْرَ Kur'an. <الْقُرْآن> kolayınıza gelen yeri okuyun buyuruyor. Hmm. Nereyi en iyi biliyorsak, nereyi en güzel bir şekilde okuyabiliyorsak o sureler ile namazımızı kılacağız. O surelerin az olmasının önemi yok. Yeter ki namazın sahi olacak miktara ulaşmış olsun. Bu mükerrer de olabilir, tekrar da edebilir. Hmm. Yani dört rekatlı bir namazda okuduğunu, diğer bir dört rekatlı namazda aynı sureleri okunmaz diye bir kural yoktur. Bunu yine okuyabilir. Zaten farz namazların bir ve ikinci rekatlarında kıraat yapılıyor. Yani iki ayrı sure biliyorsa da bu kişi onunla bütün namazlarını kılabilir hmm. zaten. Yani bir gün içinde 10, 15, 20, 30, 40, 50 önemli değil. Ne kadar evet. namaz kılarsa kılsın. Yeter ki bildiği sureleri, düzgün bir şekilde bildiği sureleri okusun. Yani ee, hiç bilmiyorsa da en iyi öğrenmiş oldu. Mesela yeni yeni başladı. Bir tanesini öğrendi. Çok iyi onu okuyor. Onu okuyor. Onunla devam edecek. Aynen öyle. Hocam? Yani namazı sahih olacak şekilde hangi sureyi biliyorsa onu okusun. Evet. Fatiha'nın haricinde zamlı sure olarak katması gereken surelerde namazı sahih olacak şekilde. Yeni öğrendin ama daha ben bunu bir hoca efendiye okumadım. Hı hı. Ee, acaba telaffuzum düzgün mü değil mi bilmiyorsunuz. Risk atmaya gerek yok. Onu gidersiniz işte talim aldığınız bir hoca efendi önüne diz çökersiniz. Onu bir kıraatını tavsiye edersiniz, düzeltirsiniz sonra da onun namazlarınızı okumaya başlarsınız. Ama eee onun haricinde eğer çok iyi bildiğiniz başka bir soru varsa riske atmadan direktmen onu okumanız e, gerekecektir. Bir de hocam bazen internetten öğrenmeye çalışanlar var işte. Oradan Türkçesini... Mesela Arapçayı Türkçe olarak yazmışlar, o şekilde öğrenmeye çalışıyorlar. Onda da sıkıntı oluyor. Onda i̇şte bir Yani ne olursa olsun, her Hı -hı. şeyden önce ehli olan kimsenin önünde oturacaksınız, namazı sahi olacak şekilde kiraat ne kadar olmalıdır? Bunun minimum seviyesini ondan almamız evet. gerekir. Yani bu bireysel olarak yapılacak bir şey değildir. Siz onu ekran karşısında alamazsınız, veya işte bahsettiğiniz Hı -hı. gibi internetten evet. bunu alamazsınız, Veyahut da kitap okuyarak da bunu alamazsınız. İlla ki bu. Şifai olarak yani hoca efendinin size dudaklarınıza bakarak Ağızdan. işte ağzınıza şu işte dilini şu şekilde hareket et bu şekilde hareket ettir diyerek vereceği bir ilimdir evet. ee, ki size o ilmi verecek ve sizden bunu alacak hı hı. dinleyecek oldu veya olmadı diyecek olduysa bile ha, tamamdır değil onun üzerine tekrar tekrar onun yerleşmesi sağlanacak bu çok zor bir şey değildir. Yeter ki bunu bir dert edinmemiz gerekir. Dert He. edinirsek Allah'ın aşılabilecek bir problemdir. İnşallah. Hocam bir diğer sorumuz da e, biz altı kardeşiz. Başımıza gelen bir darlık sıkıntı anında büyük ablam diğer kardeşlerine haber olmadan e, onlar bu sıkıntıyı sağ salim atlatırsa diye şeklinde adak adamış. Çok şükür atlattık. Şimdi bu adayı yerine getirmek istiyoruz. Sorun şu. Adak ablam adına mı olacak? Kardeşler adına mı? Ve bu adaktan ablam dışındaki aile fertleri yararlanabilir mi? Ablam evli, evi ayrı, geçimi, geliri ayrı diye söylemişler. Evet. Şimdi adak nedir? Arapçadaki karşılığı nezir? Bizim Türkçemize yansıması ise adak olarak yansımıştır. Allah için normalde yapmakla mükellef olmadığı bir ibadeti iltizam etmesidir. Eğer bu iltizamı herhangi bir dünyevi maksada dayandırmadan yapıyorsa, örneğin işte yarın Allah için oruç tutacağım, oruç tutmayı nezlediyorum veya iki rekat namaz kılmayı adıyorum veyahut işte fakirlere şu kadar sadaka vermeyi adıyorum şeklinde yaparsa bu e, güzel bir şeydir, teşvik edilen bir şeydir, e, sahih olan bir adaktır. Ama dünyevi bir meta uğruna, işte şu işim olursa, şöyle olursa şeklinde yapılan adaklar ise Nasuh Efendi ilmihalinde bu konuyu açık bir şekilde dillendirmiştir. Bunun sahibi olmayacağı ama sahih değildirden kastedilen yani yapması vacip değildir anlamında değil de uygun bir adam olmayacağı. Çünkü ibadette asıl olan Allah rızasıdır. Hı hı. İbadette asıl olan e, hulusi kalp ile onu ifa etmektir. Dünyevi bir metaya ulaşmak gayesiyle o ibadeti vesile kılmak doğru bir şey değil. Hatta, hatta o adam kaderden neyse onu değiştirmeyeceği, hı hı. işte o kişi eğer cimri ise i Şeriflerde onun malının ondan çıkmasına sebebiyet vereceğinden bahsedilir. Yani adama noktasında da bu konuda biraz titiz davranmamız gerekir. Gerçekten Allah'ın rızasına yönelik noktalarda adak güzeldir. Ama dünyevi bir metaya ulaşabilme adına yapılacak olan adaklar ise teşvik edilmeyen adaktır. Ama bununla beraber adam ise geçerlidir. Mesela ben bir ev alırsam adak adım ya araba ama aldım Orada tabii gibi. yani e, niyeti tavsiye etme imkanı da vardır. Hı -hı. İşte şu anda çoluk çocuğumun maaşetini teminde zorlanıyorum. Bu konuda Rabbim bana genişlik versin şeklinde. Hı -hı. E, ama yani dünyevi bir metaya ulaşma değil de daha fazla rıda en Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik. Bu tamamıyla kişinin niyetine yönelik bir işlemdir. Peki ama belki öyle olsa bile işte ben falan arabayı alırsam şunu adam olsun filan evi alırsam veya şu işi bir hayırlısıyla bitirebilirsem veya işte şu işten bir kazanç temin edebilirsem gibi adarsa bu her ne kadar hoş adak olmasa da istenilen bir adak tarzı olmasa da bu adak geçerlidir. Peki adak geçerlidir de bu adan geçerli olmasının diğer şartları daha vardır. Nedir o? O adadığı şey farz cinsinden veya vacip cinsinden bir ibadet olması gerekir. Artı amaç olan bir ibadet olması gerekir. Ne demek amaç? Ee, i̇badetler birçok itibarlarla birçok kısımlara ayrılır. Bu itibarlardan bir tanesi de maksut olup olmama yönüdür. Örneğin namaz maksut bir ibadettir. Abdest de bir ibadettir ama abdest maksut bir ibadet değil. Maksut olan ibadete vesiledir, aracıdır. Yani bir insan namazı kılabilmesi için abdest alması gerekir. Allahu Azimüşşan'ın direktmen emrettiği namazdır. Ama namaz kılması için öncü şartı da vardır. O da nedir? Abdesttir. Dolayısıyla abdest maksut bir ibadet değil. Maksuda vesile olan bir ibadet ama namaz ise maksut bir ibadettir. Hmm. Peki adak hangisinde olur? Maksud olan ibadette olur. Maksuda vesile olan ibadetlerde yapılan adak geçerli değildir. Yani benim filan işim olursa işte abdest alacağım şeklinde bir adak geçerli bir adak evet. değil veya boy alacağım demesi geçerli bir adak değildir çünkü maksut olan bir abadet olmadığından da evet. hasta ziyaretine gideceğim farz cinsinden böyle bir ibadet değil yani o ibadetin bir maksut olması amaç olması bir de onun gibi bir ibadetin farz veya vacip olması evet. gerekir Burası önemli. İşte e, filancıyla konuşmayacağım adam olsun, filancıyla konuşacağım adam olsun, filancıya vuracağım adam olsun. Bunlar e, hiçbir geçerliliği olmayan e, ifadeler olarak karşımıza çıkar. E, buradaki ifadede ise tasattıktan değil, kurbandan bahsediyor. E, tabii karıştırılan bir mesele daha var. Onu da aslında burada ifade Tüm adaklar ekstra. kurban olarak. E, şimdi kurban kelimesi, İrakatüttem yani Allah rızası için kan akıtmak. Bunun benzeri, bunun naziri kurban bayramında kesmiş olduğumuz kurbandır. Kurban bayramında kesmiş olduğumuz kurban vacip olduğu için bu ibadet yani adanan kurban ibadetinin naziri vacip olan bir ibadet olacağı için bu adak yerine getirilmesi gereken bir adaktır. Hı hı. Ama bizim kitaplarımızda hayvan kesmeyi adamanın geçerli olmadığından bahseder. Şimdi e, buradan hatta bu kitaplar tercüme edildiğinde de avam olan bir kimse ha bak da adam hayvan kesmeyi adasa bu adak yerine getirmek mecbur değildir diyor. Şu kitap bu kitap. ifade doğru ama bunun tabii e, Türkçe'ye yansıması belki yanlış olacaktır. Hmm. Nedir o yansıması? E, hayvanı kesme eylemi o filmin bizati kendisi ha, kendi ibadet zorunda değil. Yani böyle bir farz bir ibadet olmadığı için böyle bir adak geçerli değildir. Ama irakatuttem dediğimiz yani Allah için kan akıtma kurban bayramında kesilen kurban emsali. Ki bu da Türkçe'de kurban ifadesi kurbiyetten geliyor zaten. Hı hı. Bunu karşılamaktadır. Yani bir insan işte adam olsun veya işte kurban keseceğim dediği zaman orada hayvanı boğazlayacağımı kastetmiyor. Evet. Allah için kan akıttıracağım. İraka tüddemi icra ettireceğim anlamındadır ki bu bağlamda kitapların ifadesine aykırı değildir. Hı hı. Yani kurban adamak ee, hayvan kesiyormeyi adamak anlamında değildir. Değil. Bunu birbirinden ayırmamız gerekir. Dolayısıyla bir insan kurbanı adadıysa bu adak geçerlidir. Bu adayı yerine getirmek mükellefiyetliliği bu kişi için vardır. Peki soruda diyor ki e, adayan kimse işte ablam veyahut da kardeşlerimden bir tanesi ama bizden sebep. Yani bizim başımızda bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı atlatırsam e, işte adak, adak, adak olarak bir kurban keseceğini söyledi diyor. Bu sıkıntı bizim sıkıntımız. Biz bunu atlattık ama bu kurbanı kesmek ona mı vacip, bize mi vacip? Burada kim adadıysa ona vaciptir. O adanın nereye talik ettirdiğinin önemi yoktur. Neticede bir işin oluşması için kendince bir adakta bulunmuştur. Hoş olmamakla beraber biraz önce ifade ettik ama o işte oluşmuştur. Bu insan kim adadıysa, kim nezrettiyse, kim bunu iltizam ettiyse yani diğer bir ifadeyle Allah'a karşı bunun sözünü kim verdiyse bu kişiyi yapmakla mükellef olan odur. Peki o kurbanı kesecektir. Kestiği kurbanı ne yapması gerekir? Zekat yiyebilecek olan kimselere verecektir. Hmm. Yani kendisi ondan istifade edemez. Alt ve üst soyu. Yani çocukları, torunları veya baba, anne, babaanne, anaanne, bunlar bundan istifade edemez. Zekat alamayacak miktarda maddi imkana sahip olan kişilerde bundan istifade edemez. Ama kardeş, yani özellikle ne hani, işte falan kardeşimin sıkıntısı hallolunursa olunursa diye adakta bulunmuştu ya. Hmm. Eğer o kardeşin maddi imkanı yoksa, yani zekat alabilecek bir durumda ise, bu durumda o adağını ona verebilir. Hmm. Yani kimin için adamıysa. Allah için adamış ama kimin işi için adamıysa. Dolayısıyla burada soruya net olarak vermemiz gereken cevap, e, ada kim söylemişse kim nezletmişse e, kim iltizam etmişse onun bunu yapması mecburiyeti vardır. He, o peki parayı kendisi vermeyip de diğer kardeşler onun namına verse olur mu? Olur problem değil. Onlar onun adına da kesebilirler. adına kesilecektir. Ama kurban onun kurbanıdır. Hı, onun adadır. O yiyemez. Onun alt ve üst soyu yiyemez. Zenginler yiyemez. Ama diğerleri fakir ise, gariban ise zekat <gülüyor> alabilecek bir durumdaysa onların yemelerinde herhangi bir mahsurda Lazım evet bu çok önemli. Hani adak konusunda ev halkından kimse yiyemez diye bir tabir kullanılıyor ya hocam. Evet. Burada e, alt sorusuyla üstü. Yani bunlar e, özellikle tekrar bir daha söylemekte fayda var. Kendi çocuğu, torunu ve alt soyu devam ediyor. Bakın bunu şöyle kurallaştırabiliriz. Evet. Zekat e, yani kendisinin Hı. zekat veremeyeceği kişiler yiyebilir. Evet kendisinin zekat veremeyecek kişiler. Hı -hı. Kendisinin zekat veremeyecek kişiler alt ve üst soylarıdır. Hı -hı. Yani çocukları, torunları aşağısıdır. Babası, dedesi, anneannesi, babaannesi yukarsıdır. Yani kardeşler bunun içine girmez. Kardeş ise alt Hı -hı. veya üst soydan değildir. Evet. Ama zekat onlara verilip verilmemesi ikinci bir mesele olarak maddi imkanlarına bakacağız. Lazım. Maddi imkan noktasında da zekat alabilecek bir durumdaysa bir kardeş diğer kardeşine zekat verebilir. Hı -hı. Bir kardeş diğer kardeşine zekat verebiliyorsa Kardeş adağını da diğer kardeşine vermesinde herhangi bir mahsur lazım. Şunu da gelmesin. sorayım hocam. Kayınbaba kaynana dediğimiz zaman onlar da anne baba olarak geçiyor ya. Evet. Onlar da şey olarak sayılmıyor. Üstur olarak sayılmıyor. Tabii Bunu ki. da belirtelim. Çünkü onlardan o da benim annem babam olarak algılama var ya. Ama şöyle bir şey var. E, bunun da e, yani zekat babıyla konumuzla alakalı Hı -hı. değil ama madem ki ona temas ettiniz. E, erkek, evli olan bir erkek evin zekatını verir. Hı hı. Ama genelde zekat hanımının bileziklerine yönelik olur. Evet. Yani bilezikler kime aittir? Hanıma aittir. Hı hı. Zekatı vermekle mükellef olan aslında hanımdır. Ama erkek evin reisi olması hasebiyle, parayı kazanan olması hasebiyle e, eşinin bileziklerinin bozmasını istemediğinden dolayı kendisi eşinin namına zekat verir. Evet. Burada o zaman zekatı ben veriyorum deyip de kayınpederine verebilir mi? Veremez. Hı hı. Niye? Çünkü kayınpederi demek Eşinin yani hanımının babası demektir. Evet, bu o zekat da evet. hanımının zekat hmm. olduğu için hanımının babası üst soy demektir. Evet. Ha, burada şunu ayırmamız gerekir. Koca dediğimiz yani damat dediğimiz kişi kendisine ait olan zekatını kayınpederine verebilir. Ama hanımına ait olan zekatı kayınpederine veremez. Hmm. Niye? Çünkü hanımına ait olan zekatı hanımının üst soyuna vermiş olur ki bu caiz olmaz. Bu caiz. Ama hanımına ait olan zekatı kendi babasına verebilir. Evet. Yani hanımının kayın kayınpederine verebilir. Niye? Çünkü onların aralarında zekat vermeye mani bir durum söz konusu değildir. Evet. O yüzden zekatı verecek derken kimin namına veriliyorsa bakmamız gereken mesele orasıdır. Evet. Burası önemli. Bu adak konusu o zaman ona göre aynı şekilde. Sıkkı evet. Bir diğer sorunuz hocam. Evet. Çok kaza borcum var ve her vaktin hemen sonrası o vaktin geçmiş kazasını kılıyorum. İkindi ve sabah namazından sonra kaza kılmak sakıncalı mı? Bu vakitlerde öncesine kaza kılıp sonra mı vakit namazı kılmalıyım diye sormuştum. Şimdi üç vakit vardır ki bu üç vakitte kaza namazı dahil hiçbir namaz kılınmaz. Bu üç vakit güneşin halleri, doğumu, tam zirvede olduğu zaman bir de batış anı işte doğduktan sonra işrak vaktine kadar olan bir zaman yarım saat 45 dakikalık bazı yerlerde 20-25 buna net böyle bir oluyor. şey koysak mı hocam yoksa bir dakika bir Bak zaman şöyle, mevsim olur mu? aslında bu kişinin bulunmuş olduğu meridyenle alakalıdır yani Hı -hı. hangi bölgede yaşıyorsa orayla alakalı kitaplarımızdaki ifade şudur güneşin doğduğu tarafa baktığımızda doğduğu alandan yukarı bir mızrak boyu yükseldiği zaman kerat vaktinin çıkmış olması Hı -hı. yani kerat vaktinin neticeye ermesi batışıyla da alakalı güneşe çıplak gözle bakabilecek bir durumda olmak. Yani hmm. artık güneş o dağını ışığını yitirmiş çıplak şekilde bakabiliyoruz onu görebiliyoruz hmm. böyle bir durumda olması. Bu da iyi yani ülkemizde genelde 20 dakika yarım saat şeklinde şekillenebiliyor hmm. ama ekvatora yakın olan bölgelerde bu daha da aşağı düşebiliyor. Tamamıyla hmm. meridyenlerle alakalı olan bir mesele yani kişinin güneşi müşahede ettiği yerle alakalı. Hmm. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Zirvede olduğu dönem ise öğle vaktinden biraz önceki vakittir. Günümüzde ihtiyat olarak öğle namazından yarım saat önce dönüyor ama aslında yarım saat güneş tam tepede kalmaz. Evet. Çünkü güneş her an hareket halindedir. Tam zirveye çıktığı an itibariyle tekrardan aşağı doğru kaymaya başlar. Hmm. Kaydı an zaten öğle namazının vakti girmesi demektir. Hmm. O vakitten biraz önceki vakittir. Ee, ama işte biz ihtiyat olarak bir 20 dakikalık bir vakit diyoruz veya 25 yani zamana bir vakit, kadar bu üç vakitte kaza dahil hiçbir namaz kılınmasın. Hmm. Ama bu vakitlerin haricinde e, nafilenin kılınmadığı bazı vakitler vardır ama kazanın kılınmasına engel bir durum yoktur. E, sual eden kardeşimizin ifade ettiği iki vakit ise ki sabah namazının vaktinden bahsediyor. Hmm. Bir de ikindi namazının vaktinden evet. bahsediyor. Bu iki vakit Kazanın kılınmayacağı bir vakit değil, nafilenin kılınmayacağı bir vakittir. Hı hı. Yani sabah namazının vakti ne zaman girer? E, Tulül fecir dediğimiz, imsak kestiği zaman, fecir doğduğu zaman ne zamana kadar devam eder? Tulül fecir. Şey, Tulu'u şems, güneş doğuncaya kadar. Hı hı. Bu zaman sabah namazının vaktidir. Yani takvimlerde imsak ve güneş diye e, ifade Beledim. edilen e, iki saat dilimin arası sabah namazının vaktidir. Bu vakit girdiği zaman insan sabah namazını kılabilir, istediği kadar kaza namazı kılabilir. Ama nafile olarak sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılamaz. kılamaz. Dolayısıyla ister önce kılsın ister sonra kılsın. Yani namazdan sonra mı kılayım diyor. Yani farzı eda ettikten sonra mı kaza kılayım? Farzı eda etmeden önce mi kılayım? Burada muhayyerdir. Ama genelde bizim memleketimizde sabah namazı son vakitlerde kılındığı için hı hı. yani sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğmasına çok az bir vakit kaldığından dolayı orada kaza kılma imkanı olmayabilir. Evet. Çünkü kerat vakti girecektir. O yüzden daha önceden. Ama yok o kişi bireysel olarak ki günümüzde zaten cemaatle namaz yani camiye gidilmiyor. İnsanlar evlerinde kendi imkanlarıyla, kendi cemaatleriyle, ev ahalisiyle bu namazı kıldığı için erken vakitte de kılmış ise o vakitte eğer kerat vakti yani güneşin doğmasına daha hayli bir zaman varsa o zamanda da kaza namazı kılabilir. Öncesinde de kılabilir. Manevi bir durum yoktur. Evet. Eh. İkindi namazına gelince ikindi namazındaki kerahat ikindi namazını kıldıktan sonradır ikinin namazının ezanın okunmasıyla değildir. Hı -hı. Yani buna göre ikindi ezan okunmuş olsa siz daha henüz namazınızı kılmadınız. Ben ise kılmış oldum. Sizin için, siz kılmadığınız için daha henüz kerat vakti başlamamıştır. Hı -hı. Yani nafile siz kılabilirsiniz ama ben farzı kıldığımdan dolayı benim için kerat vakti başlamıştır. Ben nafile kılamam. Ta ne zamana kadar? Güneş batmasına 20 dakika, yarım saat Hı -hı. kalıncaya kadar. Bu zaman zarfında sadece ikindinin farzı, vaktin farzı kılınabilir. Başka hiçbir namaz kılınmaz, kılınmaz ki vaktin farzını o vakte bırakmak da mekruhtur bunu da unutmamamız gerekir kerat vakti olmasa hasebiyle evet. Dolayısıyla ikindi namazını eğer kılmadıysa kişi nafile de kılabilir, kaza da kılabilir. İkindi namazını kılmışsa eğer güneşin batmasına az bir vakit kalmamışsa, daha hayırlı bir Kerat zamanda dediyse, varsa o adam e, kaza namazı kılabilir. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Şunu tekrardan yine ifade edelim. Güneş doğdu hocam. Yani güneş doğduktan bir yarım saat sonra tekrardan kaza namazı veya nafile namazlarını kılmaya evet. devam edebilir. Yani ırak vakti girene kadar evet. diyelim. Onu bizç yani Türkiye şartlarına göre 20 dakika, yarım saat 20, 20 dakika evet. ile yarım saat arası diyebiliriz Ondan sonra kılabilir yine öğlen namazına yine bir 20 dakika yarım saat öncesine kadar bu devam edebilir ama 20 dakika kalınca artık bir ee, sonrası zaten öğle namazından sonra içseziği kadar kılabilir. İkin namazına belirttik. Akşam namazından sonra kılabilir. Yatsı namazından sonra da yine kılabilir. Yani üç vakit vardır. Evet. E, kazanın da dahil kılınamayacağı vakit. Hı hı. Bu da güneşin doğumu, zirvede oluşu ve batışı. Evet. Bunun haricindeki vakitlerin bir kısmında nafile kılınmaz. Kaza kılınabilir. Hı hı. Nafile kılınmayacağı vakit ki burada iki vakitten bahsettik. Ama bunun haricinde başka namaz vakitleri de vardır. Hı hı. E, i̇şte cuma hutbesinin okumanı vesaire gibi ifadelerde de Kitaplarımıza meskurdur. Ee, özellikle yeni namaza başlayan kardeşlerimiz için hocam. Hani nafile namazı kılmak istiyorlar. Ee, bu aralarda hangi nafile namazlar kılınabilir şeklinde bir soru olursa. Şimdi e, nafile dediğimiz zaman farz ve vacibin haricindeki olan bütün namazlar nafile ismiyle anıdır. Hı hı. Ancak bunların içinde sünnet olan namazlar vardır. Yani beş vakit namazın öncesinde ve sonrasında var olan e, ravatip sünnetleri de nafile olarak e, kayda geçer. Hı hı. Ama bu nafileler e, müekket olanlar özellikle içinde kişinin muhayir olduğu namazlar değildir. Hı. Yani biz bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar illaki kılınacaktır. Hı hı. Ama bunun haricinde yine sünnet olarak nafile niteliğinde sünnet olan namazlar vardır. Kuşluk namazı gibi işte işrak namazı gibi yani güneş doğduktan bir yarım saat sonra kılması 2 rekat kişinin kılacağı işrak namazı ki eğer sabah namazını kıldığı mekanda ee, hiç dünyevi kelam konuşmadan işrak vaktine kadar bekleyip sonra iki rekat işrak namazının kılındığında hadis-i şeriflerde kabul olunmuş bir hac bir ümre sevabının olduğu ifade ediliyor. Keza kuşluk namazı, bunun hakkında birçok hadis-i şerif vardır fazailine dair keza akşam namazından sonra kılınacak olan evabin namazı eee 6 rekat ama imkanı yoksa 4 e, rekat da kılabilir. Hı hı. E, fazla da kılabilir. 4'ten e, aşağı olmaması yani lazım. Yoksa hocam bir şey hiç var mı? Kılmayacaksa 2 de kılsın. Hı. Yani hı. onun bir sınırı yoktur. Ama normalde akşamın son sünnetinle beraber 6 rekat da kılınıbiliyor. Son sünnetinin haricinde 6 rekat hı hı. da kılınıbiliyor ki evli olan sünneti katmaksızın 2 2 2 olarak 3 ayrı 2 yani 6 rekat bunun kılınması bunun haricinde kendisi işte mescide girdiği zaman tahiyyatün mescid namazı kılması vakit kerahat vakti değilse abdest aldığı zaman abdest şükür namazı kılması vakit kerahat vakti değilse bunun gibi kendisi bireysel olarak nafile namaz istediği kadar kılabilir Evet hocam Allah razı olsun ee, Bu sorulara... Tabii şunu da unutmamak evet. lazım teheccüd namazı Hı, özellikle namazı. şu anda ona daha da fazla ihtiyacımız Hı. var malumunuz başımızda var olan bir musibet bir sıkıntı içindeyiz Rabbim ki ümmeti Muhammed'i tez zamanda bu sıkıntıdan hala hasan eylesin. Anladım. Özellikle gece vakti kalkıp da e, o yani insanların gaflette olduğu ki uyku hali gaflet anıdır. Hı -hı. Gaflette olduğu bir dönemde Allahu u dünya semasına tecelli ettiği o dönemde e, evlere yani namaz kılıp, e, teheccüd namazı kılıp da e, ki uykunun tatlı olduğu bir dönemde kalkıp da abdest alıp e, seccade başında kişinin durması e, nefsi ağır geleceği için elbette bunun mükafatı da fazla olacaktır. Orada e, işte en azından 2 rekat ki 6 rekat da kılınır, 9 rekat da kılınabilir Hı. ama en azından hiç yoksa 2 rekat kılıp sonra avuçlarımızı açarak e, dua etmemiz ki çok fazla ihtiyacımız da var şu dönemde e, bunu da bu vesileyle de hatırlatmış olduk inşallah. Hocam şunu da hemen belirtelim İşrak e, namazı 2 rekat demiş. Bunu fazla fazla kılabilir miyiz? Kıldığı o fazla işrak olarak değildir. İşrak namazında 2 rekat olarak Hı -hı. deniyor. Kuşluk namazı için vardır 4 rekattan. On Onun da vaktini tam kadar. olarak şey yapalım mı hocam? Kuşluk namazı şöyle söyleyebiliriz. Ee, öğle namazından önce kerat vaktini girmeden önceki vakittir. Hı -hı. Yani e, 9, 10, 11 günümüz saatine başladım. göre e, kılınabilir. Akşam namazından sonra kıldığımız evvabin namazıdır hmm. zaten bilinen namaz. E, teheccüd namazı ise yattıktan sonra evet. imsak öncesinden kalkacağımız vakittir. Yani hmm. sabah namazının vakti girmeden önce e, kalkacağımız vakit. Bu imsaya yakın bir vakitte olabilir. Yani bir daha yat kalk yapmak istemiyorsan. Yani gecenin 3'te ikisi şeklinde mi uyuyoruz? üç şeklinde mi algılamak Ama şöyle lazım? bir şey yine yatmak ve kalkmak en faziletli olan budur. Mesela yatsı yani namazını bekleyeyim, kılıp... Bekleyeyim, bekleyeyim, bekleyeyim gece işte imsak vakti kadar işte sabah namazının e, vaktine bir saat kalaya kadar bekleyeyim ondan sonra kılayım. Evet teheccüd namazı kılmış olur ama e, faziletli olan dediğimiz gibi kişinin uykusundan kalkarak hmm. Allah için abdestini alıp e, seccade başında durmasıdır. Çünkü nefse hangisi daha ağır geliyorsa ruha o daha fazla haz verecek. Hani bazen şey oluyor hocam. E, Yatsı namazı mesela erken vakitler olduğu zaman kılıyorsunuz işte saat 10'da mesela adam uykuya daldı. Saat 11'de tekrardan kalktı. Önemli. Kalksın ha. kılsın yine. Gece vakti o vakit oluyor yani. Teheccüd olur yani. Ee, o Yani maksat o gecesi gece vaktinde o yani şeyden çünkü e, normalde fıkhi olarak e, gecenin tanımı akşam namazıyla imsak vaktidir. Yani Hı -hı. bu ara akşam namazından sonra yani güneşin batımı ile imsan kesmesidir. Güneşin doğması değildir. Hı -hı. Bu zaman zarfıdır. Bu zaman zarfında arada bir uyku varsa yani uy yatmış ve kalksa insan kılabilir. Genelde ama bizim e, camiamızda e, imsa yakın vakitte kalkılır. Hı -hı. E, teheccud namazı kılınır. E, zikirle, tefekkürle işte kişinin almış olduğu tarikat dersi varsa onlarla meşgul olur. Ta ki imsak vaktine kadar bu devam eder. İmsak vaktinde de zaten sabah namazının vakti girmiştir. Sabah namazının sünnetini kılar camiler açık olduğu dönemde camiye gidilir. Sabah hmm. namazının farzı kılınır. Ki Rabbim tez zamanda bu günleri de bizlere tekrardan kavuştursun. Hmm. Hmm. Eskiden olduğu gibi beş vakit camiye gidip de orada namaz kılabilmeyi cuma namazlarını tekrardan ümmetin bir araya toplanarak namaz kılmasını Kabe muazzamaya yine baktığımız zaman tavafın orada haldır haldır dönüşünü tekrardan görmemizi Rabbim tez zamanda o günleri bizlere nasip etsin inşallah, tamam inşallah. Allah razı olsun hocam tamam, son olarak dua babında neler söylersiniz aslında duamızı yaptık evet. e, dua işte birbirimizin namına bol bol da bulunalım Rabbim bu sıkıntılarımızı tez zamanda halle asan eylesin diyoruz. <gülüyor> ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, borçlarına eda, dertli olanları da Rabbim tez zamanda dertlerine devalar ihsan eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bize de gönderebilirsiniz. Ve yine daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda ilmihaletlalegül.com.tr ve lalegültv.com.tr adresinden tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.